Ya bu bilgisayar. Ya ben uyuz oluyorum kardeşim ya. Bilgisayarı aşkı öldürüyor. Beyni götürüyor. Adam artık aşk nedir diye beyin kalmamış ki o gençte. Uyuz oluyorum kardeşim ya.